Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Sevgili dinleyiciler, Ramazan geldi geliyor derken işte bitiyor. Yarın son gün olarak oruç tutacağız ve ertesi günü inşallah bayram yapmaya liyakat kesbettiysek, bayram olarak değerlendireceğiz günlerimizi. Bayramlar neşe ve sevinç günleridir. İslam kendi toplumunu huzur ve sevincin zirvelerine tırmandıran, Kendine has özel günler tespit etmiştir. İşte bu özel günlerde tüm bağlılarını birbirleriyle kaynaştırır, kardeş olduklarını belirten davranışlarda bulunarak insanlar yek vücut olurlar. Dinimiz her şeyde olduğu gibi bayram konusunda da orta yolu, itidali, vasat bir yapıyı seçmiştir. Dejedere olmuş toplumlarda bayram enflasyonu görülür. İnsan doğasına... ...aykırı bayramsızlık da fıtrat ve denge olan İslam'da görülmemiştir. Dolayısıyla ne her günü bayram kabul eden ki akıllı insan için söylenmez o konu... ...ne de hiç bayram gibi özel günleri olmayan bir yapıda değildir İslam'ın yapısı. Her toplumun kendi inançlarına göre kendine has özel bayramları olabilir... Medine İslam Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar bütün İslam aleminde kutlanan bu ümmetin, İslam ümmetinin, Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramı vardır. Birisi Ramazan bayramı, diğeri de bildiğimiz gibi kurban bayramıdır. Dolayısıyla Müslümanlar dinlerinden kaynaklanan bu iki özel bayramı değerlendirir. Onun dışında müminlerin kutsal kabul ettiği bayramları söz konusu değildir. İslami kardeşliğin dayanışma ve huzurun perçinlendiği bu bayram günleri Müslümanların huzur, mutluluk, dostlarla, sevdikleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla dayanışması ve unutmamalı ki en büyük dost olan Allah'a yakınlaşma günleridir. Dolayısıyla haramlarla, isyanla, günahlarla bayram söz konusu olmadığı gibi Haramlarla geçen bir ömrün de sevinilecek bayram edilmeye layık bir zaman dilimi söz konusu olmaz, olmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Onların tarihsel günleri, kurtuluş günleri, önemli kabul ettikleri toplumlarıyla ilgili sevinç günleri olarak iki bayramları var idi. İşte Medine'liler bu bayramlarında oyun oynar, eğlenirler, sevinç ortaya koyarlardı. Bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi ve şöyle buyurdu. Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını Ramazan bayramıyla kurban bayramını lütuf olarak verdi buyurdu. Ebu Davud ve Neseyi de Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bu rivayet e, ifade edilir. Dolayısıyla bu peygamberi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. Dolayısıyla bu bayramları İslam e, ortaya koymuş ve müminlerin diğer günlerden farklı olarak değerlendirmelerini bu iki bayrama hasretmiştir. Sevgili dinleyiciler, Ramazan bayramı oruçla... Nafile namazlarla, infak ve ikramlarla Allah'a yaklaşan, sosyal dayanışma içinde zenginin fakirin haliyle hallendiği bir ortamın sonucunda hak edilen ilahi bir armağandır. Ramazandaki kulluk okulunun diploma törenidir bayram günleri. Allahu ekber, Allahu ekber şeklinde yüksek sesle getirilen tekbirler de bayram günlerinde camide ve cami dışına taşan ee, bu Allah'ın adının en yüce olduğunun ifadesi de bu coşkunun bayram sevincinin dış alemle paylaşılmasıdır. Bayram günlerinde özel olarak kılınan bayram namazı ve özel olarak getirilen bu tekbirler benzetme yerindeyse yaratıcı ile bayramlaşmadır. Namazdan bu güzel randevudan sonra insanlar arası bayram başlar. Namazla birlikte namazdan sonra insanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik etmeye başlarlar ve sevinçlerini çocuklara, fakirlere, garip ve kimsesizlere yansıtırlar. Onların sevinmesini öncelikle kendi nefislerinin sevinmesinden öne alırlar. Önce aile, sonra akrabalar, daha sonra bütün Müslümanlar bayram namazından sonra birbirleriyle bayramlaşır ve Sesli teklifler şeklindeki sloganlar da tabiattaki diğer varlıklarla bayramlaşma, onlarla selamlaşmadır. Onlarla aynı Rabbin aynı kurallarına, aynı hükümlerine uymanın getirdiği sevincin e, beraber tabiat e, orkestrasına katılmanın, aynı Rabbin kulu olma, aynı hükümlere itaat etme özelliğinin bir yansımasıdır. E, tabiatla beraber olmadır sesli şekilde tekbirler, kainatın tesbihine katılma şeklinde bayram günü yapılan e, Allah'ın büyüklüğünü hatırlama ve anmalar. Sevgili dinleyiciler, namaz mümin için hemen her şey diyebileceğimiz kadar önemlidir. Rabbi ile randevusu, Rabbi ile miracı, Rabbi ile konuşmasıdır. Namazsız, ibadetsiz bayram olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu yüzden şöyle buyurur. Bugünümüzde yani bayram gününde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır der. Buhari ve Müslüm'ün müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri meşhur bir hadistir bu. Dolayısıyla bayram günü yapılacak ilk şey namazdır. Namazdan sonra bayram başlayacaktır. Namazla birlikte başlayacaktır. Bilindiği gibi bayramlar Allah'a yakınlık ve kulluk zamanları olarak değerlendirilmeli. Her iki bayramda da bayram namazı kılınmadan bildiğimiz gibi bayram başlamaz. Haçta da önce şeytan taşlanır, sonra bayram başlar. Şeytanı mağlup etmeden, şeytanlara taş atmadan mümin bayram yapmaz. Bayramın ilanı çokça ve yüksek sesli tekbirlerle olur. Allah'ın en büyük olduğu, onun dışındaki şeylerin çok da önemli olmadığı ilan edilir bayramlarda. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İllallahu, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd sloganları, sesin ulaşabileceği duymak isteyen her canlıya gelecek kadar müminler için bir coşku ifadesidir, bir iç enginliğinin, iç zenginliğinin dışa aksetmesidir. Secdelerle iç dünyamız önce bayrama kavuşur. Bayram namazıyla birlikte, sevincin en yüksek doza çıktığı işte bu günlerde, ölüm ve ölüler de unutulmaz. Diğer alemde yaşayan akrabalarla bayramlaşmadır, e, cenaze e, ve mezarlıkları, e, hastahaneleri ziyaret etmek. Bayramlar, sılayı rahmin icra edilmesi şeklinde yaşayan dostlarla beraberlik olduğu gibi, hayattakilerle ölüler arasında da bir köprüdür. Böylece Müslüman'ın sevincine tatlı bir hüzün ve ölüm ötesi duyarlılık katılacak, ölümü unutmadan, ölüme hazır olarak o sevincini ortaya dengeli, itidalli bir şekilde koyacaktır. Müminin ahiret bilincinden uzak olması, ölümü zihninden silerek sadece yaşayışın dünyadan ibaret olması, bu anlayış kişinin bayram değil, matem yapmaya hak kazandığı günler olur. Matem dedim de aklıma geldi sevgili dinleyiciler. Bayram günlerinde boğazımıza dizilen acı bir soru var. Kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda olan İslam ümmeti çeşitli zulümlere muhatap zillet, zillet içinde yaşayan dünya coğrafyasındaki günümüzün Müslümanları nasıl sevinip bayram yapsınlar? Bayram yapmaya keyfini sürüp diğer Müslümanlarla irtibatını koparanların ne kadar hakkı vardır ve ateş altında, zulüm altında inleyenler nasıl sevinebilecekler ve nasıl bayram yapabileceklerdir? Hepinizin haberlerden az çok takip ettiğini zannettiğim gibi, Felluce'de katliam var, soykırım var. Dünya bu cinayete seyirci kalıyor. Müslümanların kurban edildiği, İslam düşmanlarının mazlum insanları, kendi putlarına kurban ettikleri günler nasıl sevinip bayram yapalım? Demokrasi getireceğiz diye oluk oluk Müslüman kanı dökenlerin demokrasileri adına insanlardan kurban ederek kurban bayramı yaptıkları bu günleri nasıl biz bayram sevinciyle kutlayalım? O yüzden özellikle Irak'ta, Felluce'de ve diğer kentlerde, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Sudan ve Somali'de, ve daha dünyanın nice yerlerinde e, zalim ve kafirlerin e, işgal ettikleri topraklarda yaptıkları kıyımları, yaptıkları zulümleri değerlendirmeden, bu konudaki muhasebemizi yapmadan, sıranın kimlere gelip gelmediğini değerlendirmeden, komşusu açken tok yatmayan bir anlayış ile dünyanın öbür ucundaki bir Müslümanın ayağına batan dikenden, o ızdırabı duymayan müminin gerçek mümin olamaması hakikatiyle değerlendirdiğimizde biz hala keyfimize bakar, sevincimize sevinç katmaya çalışır ve hak etmediğimiz şekilde yüksek dozlarla eğlenmeye, sevinmeye ve gerçek anlamda bayram yapmaya hazır olursak diğer müminlerle ilişkimiz sorgulanacak. Ve mümkün ki bu sevinçlerimiz eğer boğazımıza bir noktada düğümlenmiyorsa bunun da hesabı sorulacaktır. O yüzden çöken ya da çökertilen İslam uygarlığının enkazı üzerinde e, bugün e, tünemiş nice baykuşlar ötüyor, nice e, kanlı sahneler sergileniyor. Bugünkü koşullarda bayramı neşe ve coşku içinde kutlamaya Müslümanların bizim ne kadar hakkımız vardır ...diye değerlendirmek gerekiyor. Evet, şer güçler... ...batının desteğiyle... ...Müslümanların da seyirci olmasıyla... ...Müslümanların başındaki yönetimlerin... ...onlara şu veya bu oranda... ...destek çıkmasıyla... ...bugün dünya... ...kan gölü haline gelmiş... ...ve İslam toprakları üzerinde... ...ya... ...direkt olarak zulümler... ...ortaya konmuş... ...ya da ilahi hükümlerin... ...tatbik edilmediği için... E, sessiz kalındığı ve zulme şu veya bu şekilde ortak olunduğu için e, yöneticilerin e, gafletleri bazı yönlerde de hiyanetleri söz konusu olduğu için İslam alemi bütün e, coğrafyalarda e, maalesef istenildiği gibi e, yaşayamamanın ızdırabını duyuyor. ızdırabını duymuyorsa zaten onlar için söylenecek bir şey yok canlı cenaze durumunda olmuş, Müslümanlıkla da kendilerini irtibatlandırmayan toplumlar olabilmişse, bayram yapmaya, Müslümanların bayramı olarak, liyakat kesbettiğimiz şu günlerde sevinçlerimizi coşkuyla ortaya koymaya ne kadar hakkımız, ne kadar imkanımız ve fırsatımız vardır, demek gerekiyor. Evet, e, dolayısıyla ortamı, şartları, konumları değerlendirerek mümin Böyle bayram günlerinde buruk bir e, zevki hem bayram dinin bayramı olduğu için onu kabullenmemek gibi bir itiraz hakkının olmadığı hem de kendisinin ve çevresinin e, yeterince İslamlaşamadığı için e, duyarsızlıktan dolayı dünya Müslümanlarının konumlarını hesaba katacağı için ister istemez onların dertliyle dertlenecekleri bir farklı günler oluşturuyor bu bayram günleri. Sevgili dinleyiciler, işin bir de diğer tarafını değerlendirirsek, esas bayram, gerçek bayram, İslam'ın her şeyimize, bireysel, sosyal, siyasal hayatımıza hakim olmasıyla, Allah'a hakkıyla kulluk serg sergilememizle ortaya çıkacaktır. Ee, yani tüm yeryüzünden fitnenin bütünüyle, Müslümanlar eliyle kaldırılması, mazlumların akan kanlarının ve gözyaşlarının Dindirildiği zaman Müslümanlar gerçek anlamda bayram yapma hakkına kavuşacaklardır. Çünkü bayramlar Allah'a kulluğun neticesi, Allah'a yaklaşmanın sembolleridir. Esas bayram, tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı küçük çaplı cennete benzettiğimiz ve cenneti hak ettiğimiz gün olacaktır. Kurban bayramı bazıları için et bayramı olurken, Bazıları için Ramazan bayramı, şeker bayramı olurken Müslümanların Allah için ibadetlerinin, Allah'a teslimiyetlerinin dünyevi bir avansı olarak sevinç günleridir. Ne et ne şeker bayramıdır Ramazan ve kurban bayramları. Ramazan bayramı oruç gibi özel bir ibadeti yerine getiren, yer yer nafile ibadetlerle Allah'a yakınlaşan insanların Allah tarafından sevinmelerini, esas ahirette olmak üzere küçük çaplı dünyaya da yansıtan özel günlerdir. Kurban bayramı da hacca giden insanların şeytanı taşlaması, Allah'a, Allah'ın evine misafir olmaları ve o anlayışların hacca gitmeyen insanlarla da ilgili olarak değerlendirilip, haccın sembolü olan İbrahim ve İsmail aleyhisselamların hatıralarının yad edildiği ve her şeyimizi Allah'a, Feda edebilecek İsmailsek kendimizi, İbrahimsek en sevdiğimiz İsmail'lerimizi Allah yolunda istenildiği zaman seve seve feda edebileceğimiz günlerin bir hatırasıdır. O yüzden bayramlar Allah'a kulluğun neticesidir. Tüm vücuduna ve nefsinin arzularına oruç tutturan ve kendini Allah'a adayıp nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere, Allah'ın birer lütfudur Ramazan ve Kurban Bayramı. Bu anlayıştan uzak yaşayanlar olsa olsa şeker ve et bayramı kutlarlar. Onlar et bayramı kutlasın, biz cennet bayramını esas olarak ahirete bırakarak dünyamızda da küçük bir cennetin yansıması olarak sevinçlerimizi ibadet neticesinde birbirimize duyuracağız ve gariplerin ellerinden tutulmasına Bayramları bir fırsat, bir vesile bileceğiz. İşte bayramlar sadece bir sevinç günü olarak kabul edilirse, İslam'ın ruhu da özü de anlaşılmamış olur. Bayramlar aynı zamanda şükür, zikir, diğer müminleri hatırlama, muhasebe ve derlenip toparlanma günleridir. Allah'a özel ibadetlerle yakınlaşma günleridir. Uzaklaşma günleri değil, kurban kelimesi zaten kurbiyetten gelir, Allah'a yakınlaşma günleri demektir. O yüzden bayramlar Allah'tan kopuk, Allah'a isyan edilen helal haram hudutları çiğnenilerek sadece nefsin hevası doğrultusunda eğlenilen, zevk alınan günler değildir müminler açısından. Gönül arzu ederdi ki bayrama İslam aleminin gülen yüzü ile girelim ve sevinip gerçekten bayram yapmaya hak kazanalım. Esas bayram elbette İslam'ın her şeyiyle çevremize hakim olması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 Bilmeliyiz ki Medine İslam Devleti kurulmazdan önce Mekke'de Habeşistan'da yaşayan Müslümanların bayramları da yoktu. Bugün küfrün egemenliği altında yaşayan Müslümanca yaşama hakkını elde edemeyen müstezaf Müslümanların bayram yapıp sevinmeye ne kadar hakları olduğunu tekrar bir değerlendirme masasına yatırmalıyız. Ama bütün bunlarla birlikte unutmamalıyız ki her çeşit aşırılık dinimizde yasaklanmıştır. Allah'ın Müslümanlara ihsan ettiği bayramları kabul etmemek, o günleri diğer günlerden farksız görmek, ben bugün nasıl bayram kutlarım, bayram falan kabul etmiyorum deyip tebrikleşmeden, Allah'ın lütfettiği sevinç günleri olan bu günleri e, reddetmeden bir mümin e, kesinlikle kaçınmalıdır. Dolayısıyla e, bu günleri, bayram günlerini diğer günlerden farksız görmek dinin tasvip edeceği bir husus değildir. Bayramı çılgınca eğlenip Allah'a isyan ederek geçirmek nasıl bayram ruhunu katlederse Allah'ın bayram yapmamızı istediği günleri de kabul etmemek yine Allah'a bir isyan noktasında değerlendirilir. Ama biz bu bayramı sadece çılgınca sevinip eğlenilecek günler olarak değerlendirmeyip aynı zamanda muhasebe yapmak, Allah'la ve Müslümanlarla kopan bağlarımızı niye koparttığımızı ve nasıl tekrar o bağları güçlendireceğimizi değerlendirip planlar yapmak ve Müslümanların dertleriyle dertlendiğimiz ve aynı zamanda da Allah'a Müslüman olarak teslim olduğumuzu gösteren bir özellik ile bu bayramları e, çocukların, yetimlerin, gariplerin daha fazla sevindirileceği, hastaların ziyaret edileceği, mezardaki yakınlarımızın ziyaret edileceği, ama aynı zamanda da yüzümüzün tebessüm ile gönlümüz ne kadar dertli olursa olsun yüzümüzün ile şükredilecek, hamd edilecek günleri Allah'ın bize ulaştırdığı için şükretmek ve bayram sevincini e, kısmen de olsa tatmak zorundayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Ey Ebu Bekir, her toplumun kendi inancına göre bayramı vardır. Bu Ramazan ve Kurban bayramı da Bizim bayramımız dadır der. der. Buhari ve Müslim'in yine ittifakla rivayet ettikleri bir hadistir bu. İşte bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de. O yüzden bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak İslam'ın prensiplerindendir. Ne kadar gönlümüz dertli olsa, İslam coğrafyasındaki zulümler zihnimizden çıkmamış olsa da Sevincimizi kısmen de olsa ortaya koymak e, Müslümanca e, bir davranmanın zaruri gereğidir. Biteviye akıp giden sosyal hayatın monotonluğu bayramlarla kırılmakta, akraba, eş, dost, ziyaret edilmekte, fakirler hatırlanmakta, yetimler sevindirilmekte, çocuklar başları okşanarak, onlar gönülleri kazanılıp büyümeye yönelik, büyüklere yönelik, Umutlar e, beslemek için bizim tarafımızdan gayretler sarf edilmekte. Yine bayramlarda küsler barıştırılmakta. Allah'a daha fazla iltica edilip isyanlardan uzak Allah'a yaklaşma günleri kabul edilmektedir e, bayram günleri. Bayramlar yine yenilip yedirildiği, içilip içirildiği ikram ve ziyafet günleridir. Ramazanda sofrasına misafir davet etmeye... Fakir sofralarını donatmaya yakın olan infak ruhu diğer günlere nazaran daha fazla coşan müminler bayram günlerinde bunu zirveye taşırırlar. Tanıdıkları tanımadıkları kapısını çalan insanlarla görüştükleri insanlarla bayramlaşırlar ve onların içerisinde sevindirilmesi gereken özel konumda olan garipler, fakirler, yetimler, çocuklar özel olarak ikramla yapılabilecek hediyelerle sevindirilmektedir. Bunun için bayramlarda oruç tutmak, Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Yani bayramı tümüyle reddetmek, ben bu şartlarla bayram yapmıyorum demek, dolayısıyla başka günlerden farksız gibi o günleri değerlendirmek, İslami bir esas değildir, sınırı haddi aşmaktır. O yüzden Ramazan bayramının ilk gününde ve Kurban bayramının dört gününde, Oruç tutmak yasak kabul edilir, sevap değil, hatta mekruh olarak ya da bazen tahrimen mekruh diyen alimlerin durumuna göre insan Allah'ın hediyesini kabul etmemiş konuma gelir. Fakat bunlarla birlikte bayramlar yukarıda belirtilen hedeflerden de saptırılmamalı haramlarla değil, helal ölçüler içerisinde ve buruk bir tatla değerlendirilmelidir. Çünkü bayramlar... Sadece yemek, içmek ve tatil yapmaktan ibaret değildir. Bu gerçeği göz ardı edip toplum hayatını düzenleyen ve aradaki uçurumları kaldıran böyle bayramlarda tatil bahanesiyle toplumdan kaçarak şimdi havalar çok iyi değil ama mümkün Akdeniz kıyıları havası düzgün olabilir, bir deniz kenarında ya da lüks bir otel köşesinde vakit öldürmek her şeyden önce bu bayramların ...fazilet ve sevabından mahrum kalmak, İslami örfü bir kenara atıp dini coşkuyu hak etmediğini gösteren bir yanlış tavırdır. Diğer taraftan bu bayramlar İslam'ın vakar ve şahsiyetini, olgunluk ve yüceliğini gösteren kurumlardır sevgili dinleyiciler. İşte bu hakikati görmek için yer yer takip ettiğiniz, haberlerden vesaireden öğrendiğiniz söz gelimi Brezilya... Rio, Güney Amerika karnavalları veya Avrupa'nın faşinklerini ya da yılbaşı Noel tortularını, bayramlarını İslam'ın bayramlarıyla bir karşılaştırmak yeterli olur. İslami bayramlar yani Ramazan ve Kurban bayramları, arkasında tatlı hatıralar, yetim ve kimsesizlerle fakirlerin mutluluk gözyaşlarını, onların dualarını ve gönül huzuru bırakırken, ee, yukarıda saydığımız diğer milletlerin, diğer dinlerin bayramları arkalarında sadece sefalet, içki kokusu, e, yollarda belki metrelerle ölçülebilecek pislik ve çerçöp hepsinden de vahşiyesi içki ve alkolün sebep olduğu nice ıstıraplar, nice e, problemler, nice ahlaksızlık, e, fuhuş ve fesat bırakmaktadır. Dolayısıyla müminlerin bayramları ile kafirlerin bayramları arasında Kıyas kabul etmeyecek kadar farklılıklar, farklı değerlendirmeler söz konusudur. Bayram günlerini eş, dost, hısım, akraba ziyaretleşmeleri yerine e, tanıdıklardan uzaklaşma ve e, heva istikametinde eğlenceyi tercih etme maalesef son yıllarda ortaya çıkan bir yaklaşım oldu ve giderek yaygınlaşıyor. Tabii ki televizyon programları ve gazeteler bu tür şeyleri e, tatil programlarını alabildiğine e, reklamlarla kamçılıyor, özendiriyorlar. Dolayısıyla son yıllarda ortaya çıkan ve dünyevileşerek lale devrini hortlatmaya çalışan e, böyle e, zengin tipler arasında giderek bayramları evlerinden uzakta tatil yerlerinde geçirme e, temayülü. Artmakta ve bu ivme kazanmaktadır. Arınma, ibadet ve Allah'a yaklaşma günleri olması gereken Ramazan'ın mübarek gecelerini çadır eğlenceleriyle ya da televizyon dizileriyle çadırlarda veya başka yerlerdeki konserlerle değersizleştiren insanlardan bayramı da Müslümanca geçirmeleri beklenebilir mi? Sadece sorup geçiyoruz. Evet Allah'a kulluk olarak Ramazan'ı hakkıyla idrak edemeyen kimse zaten Ramazan bayramını e, ilahi bir lütuf olarak kabul etmeyecek. Belki sadece şeker ikram edilen e, Hristiyanların e, yumurta bayramı gibi onlar da şeker bayramı yapacaklardır. Bayram vesilesiyle evden uzaklaşıp büyük masraflara katlanarak tatil ve eğlence yerlerine gidilmesi bayram yapmak adına bayram ruhundan kaçmaktır. Din'in işte bu iki mübarek günü Ramazan ve Kurban Bayramı ve bu tür mübarek gecelerini gündüzlerini batılı ve batıl ölçülere göre kutlama ve dejenerasyon açısından e, bayramları e, ziyaretleşme yerine sadece bir tatil yapmak, eğlenceyle geçindirmek bir ölçüttür. E, i̇nsanın ne kadar bayram ve ibadet ruhundan koptuğunu gösteren e, bir vesiledir, bir terazidir. İnsanların bazıları kalkıp diyebilir ki para benim bayram benim. Dilediğim yerde istediğim gibi bayram geçiririm. Kimle karışır? Hayır Müslüman böyle deme hakkını kendinde göremez. Çünkü para da her türlü mülk de Allah'ındır. Bayram da İslam'ın bayramıdır. Sen de Müslümansan eğer İslami örfe ters peygamberi ölçülere uymayan dinin özel günlerle ilgili prensiplerine aykırı olan, misafirperverlik anlayışını yok eden, komşu, akraba, dost, ilişki ve dayanışmalarını öldüren, fakir, zengin kaynaşmasını engelleyen, sadece nefsin arzu ve isteklerinin öne çıkartılıp uygulandığı bir bayram anlayışı, Müslümanlara uygun bir bayram anlayışı değil, batılların e, batıl e, zihniyetleri doğrultusunda sadece eğlence ve faşink, ...gibi, tatil gibi değerlendirdikleri inanca anlayışa uygundur. Dolayısıyla Müslümanların böyle değerlendirmesi ve Müslümanca bayramlarını İslami geleneğe uygun olarak sürdürmeleri gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler, Müslümanca bir bayram anlayışı hayatımız ve toplumsal huzurumuz için, nesillerimiz için, ahlakımız için çok önemlidir. İşte batılı tarzda bir bayram değerlendirmesi ise hem ahlakımız hem toplumsal yaşamımız hem de çocuklarımıza bırakacağımız miras açısından büyük çapta tehlike işaretleridir. Özellikle çocuklar ve gençler bayram harçlıklarını gayrimeşru yerlerde harcamamalı, her türlü haram eğlence ve oyunlardan kaçınmalıdırlar. Ramazan günlerinin gecelerini bile günahlarla, isyanlarla eğlence içinde geçirmeye kalkan e, toplum bayramlarda e, özellikle de yeni yetişen bülü yaşlarına yakın e, veya biraz geçmiş gençlerin bayramlarda ceplerine giren paralardan da yola çıkarak bir sürü haramlar içerisinde kötü alışkanlıkları edinebilecek tarzda eğlenmeleri Allah'a isyan içerisinde bayramlarını geçirmeleri öncelikle anne ve babaların e, bu konuya hassasiyet göstermeleri ve çocuklarımızın bayramda Allah'tan uzaklaşmayacak, e, güzellikleri yakalayacak şekilde bayramları geçirmelerini e, teşvik etmeleri, yönlendirmeleri e, önemli bir görevimizdir büyükler açısından. Müslümanca sevinip eğlenmesini bilemeyenler, sevinçlerinin yarın öteki dünyada sonsuz üzüntüye dönüşebileceğini hatırdan çıkarmamalıdırlar. Müslümanların eğlenceleri de, Müslümanların neşeleri de Müslümanca olur Allah'tan uzaklaştıran, İsyanlarla, haramlarla olmaz. Sevgili dinleyiciler, bayramlar Allah'tan uzaklaştıran değil, Allah'a yaklaştıran günler olmalı. Çocuklarımız, gençlerimiz açısından da bu böyle değerlendirilmelidir. İnsan Allah'a ne kadar itaat ve ibadetle Allah'a yaklaşıyorsa, o oranda bayram yapmaya hakkı olur. Bir ay tutulan orucun, bu ayda verilen fıtra ve zekatların, ...teravih gibi ekstra namazların yani çeşitli ibadetlerin yapılmasının sonunda Ramazan bayramı yapılır. Kurban kelimesi de daha önce ifade ettiğim gibi kurbiyet kelimesinden türemiştir. Yani Allah'a yaklaştıran ibadet anlamına gelir kurban. Kurban, en değerli varlıklarımızı İbrahim gibi gözünü kırpmadan Allah yolunda feda etmenin... ...gerektiğinde de İsmail gibi kendi canımızı hiç çekinmeden... Allah için verebilmenin sembolüdür. Bayram ifade ettiğim gibi namaz kılarak başlar. Bugün de ekstra tekbirler ve zikirler vardır. Namazdan, ibadetten, zikirden, tekbirden kopuk bir bayram anlayışı dinimizde yoktur. Allah'tan gafil geçirilen günler bayram değildir. Belki matem olarak değerlendirilecek isyan günleridir. Yine sevgili dinleyiciler, Bayram vesilesiyle insanı Allah'a yakınlaştırma şöyle dursun, Allah'tan uzaklaştıracak televizyonların özel eğlence programlarının, dinle ve dinin mukaddesatıyla alay etme ve hakaretler yağdırma anlamına geldiğini bilmek zorundayız. Bayram eğlencesi altında günahlarla, haramlarla, kadın erkek, cazip, nefse hoş gelecek bir sürü özendirmelerle Allah'ın haram dediği, kırmızı ışıklar koyduğu davranışları sergileyerek bayramı değerlendirmek, bayrama da, bu Müslümanca bayramı değerlendiren insanlara da en büyük hakarettir. Büyük çapta istismar söz konusudur. Zira bayram süresince geceli gündüzlü yayına konulan televizyon kanalizasyon pislikleriyle bayramımızı kutlamak adına içini, ruhunu boşaltıp isyanlarla dolduranlar, Ramazan ve Kurban bayramlarının İslam'ın ve Müslümanların bayramı olduğu halde en rezil eğlencelerle Müslüman mahallesinde salyangoz hatta domuz satmayı adet edinenlerdir. O yüzden bu tür programlara iltifat etmemeli, hatta bayram günlerinde mecburiyetin dışında, istisnaların dışında bu tür aygıtları açmamalı. Çevremizle, dostlarımızla idaretleşme, onlarla muhabbet edebilme, aile bireyleriyle daha güzel, Bayram vesilesiyle kaynaşmak, sohbet ve ilim meclisleriyle birbirimizi e, aydınlatıp hayra teşvik etmek bayramlarda yapmamız gereken görevlerimiz arasındadır. Çoğu e, televizyon e, programlarında yer yer işte radyo vesaire programlarına da kendinizi bir batılı ülkede karnaval ve faşink gösterileri arasında bazen e, buluyor. Bayramları şeytanlara yaklaşma, onlara yakın olma. Ve Allah'a isyan güllerine çevirenlerle beraber e, olunmuş oluyor. Ne yapılırsa işte e, haramlarla, isyanlarla eğlence içerisinde bayram değerlendirilmiş olursa. O yüzden e, bütün bu e, fesadı, ahlaki dejenerasyonu, bayramların Allah'la yakınlaşma olduğunu bilerek hele hele böyle günlerde e, ne yapmamalıyız? Hiçbir şekilde e, bu tür özelliklere Yakın olmamalı, onlarla bağlarımızı koparmalıyız. Bayram gecesi yani arefe günüyle ertesi günün bayram olduğu yarınki gece müminler açısından yine önemli bir fırsat gecesidir. Arefe gecesini ihya etmek önemli bir sünnettir, dinimizin ciddi bir tavsiyesidir. Arefe günü mübarek bir gündür, onun gecesi de mübarek bir gecedir. Zaten Arafa gününü Ramazan Arafesi, Ramazan bayramının Arafesi olduğu için oruçla geçiriyoruz. Gecesini de e, Allah'a yaklaştıran, en azından birkaç rekatlık da olsa teheccüd namazı kılacağımız e, ve Allah'a dua edeceğimiz gün olarak değerlendirmek Müslümanların fırsatları ve yapmaları gereken e, özellikleri arasındadır. Gusül abdesti ile bayram öncesinde bedenimizi temiz ve güzel elbiselerimizle de bayramda Bunları görerek, göstererek dışımızı bayrama uygun hale getiriyoruz. Aynen bunlar gibi ruhumuzu da bayramda fazladan tekbir, tefekkür, zikir ve benzeri güzelliklerle, özel olarak kılınan bayram namazıyla ve Allah'a yakınlaşmayla arındırmamız, gönlümüzü ve zihnimizi günahlardan, isyanlardan temizleme gayretinde bulunmamız gerekmektedir. Kur'an ve sünnetin çok önem verdiği sılayı rahmi icra etmek, yani yakınlarla, akraba ile ziyaretleşme, telefon, mektup gibi araçlarla tebrikleşerek bayramlarını iklamalı, bayramları ihya etmeli, büyüklerin ayağına, dostların evine gitmeli, çocukları, muhtaçları, yetim ve dulları sevindirmeye çalışmalıyız. Bayram ve ziyaret günleri olarak bu günlerin Kaynaşmaya çok büyük vesile olduğunu unutmamalıyız. Müslümanların birbirleriyle bağları çok ciddi manada sarsıldı. Ee, i̇nsanlar gittikçe e, materyalistleşti, bireyselleşti. Herkes kendini öne çıkartmaya e, en yakın insanları bile ihmal eden e, yanlışlıklara zaman geçtikçe daha fazla dalabiliyorlar. Batılı hayatın, dünyevileşmenin e, bir acısı, bir avans olarak... ...zebali şeklinde görülebilir. O yüzden sevgili dinleyiciler... ...bu bayramları... ...akraba ilişkileri için... ...dostlarla e, samimiyetimizi... ...muhabbetimizi sürdürmek için... ...gariplerle e, kopan bağımızı... ...onlara yardım ederek... ...sürdürebilmek için... E, ...bir fırsat günleri... ...bir imkan günleri olarak değerlendirmeli... ...ve İslami tebliğ için de... ...bu bayram ziyaretleri... ...bir fırsat olarak kullanılmalıdır... Bayram ziyareti için gittiğimiz ya da bizim evimize bu kasıtla gelen bayram ziyaretlerinde davet ve tebliğimizi öne çıkartmalı. İslami tebliğ için, onları Allah'a davet etmek için, gerçek manada imanı, tevhidi onların gönüllerine koyabilmek için gayret sarf etmeli. Konuları şu veya bu şekilde ama yapmacık olmayan bir tarzda ve samimi ölçüler içerisinde, Uygun bir zaman içerisinde ve karşımızdakinin anlayışına hitap ederek e, davamızı İslam'ın güzelliklerini e, bayram e, vesilesiyle eşimize dostumuza tebliğ etmeli onları hakkıyla Allah'a kul olmalarına e, sebep olmaya gayret etmeliyiz. Dolayısıyla bayramlar İslami davet ve tebliğ için büyük bir fırsat günleridir bunları bu şekilde değerlendirelim hasta ve ölüleri ziyaret ederek veya en azından dualar göndererek ve sözün başında da ifade ettiğim gibi işgal güçlerinin kanlı çizmeleri altında inleyen, ezilen, müstezaf müminlere bil fiil işgali yaşayan ya da dünyanın hemen e, her köşesinde e, yaşayan Müslümanların farkında olmadan da olsa kültürel, ahlaki, sosyal ve siyasal işgalleri e, yaşadığını değerlendirerek, kendimizin de içinde bulunduğu Müslüman dünyanın iç açıcı olmayan konumlarını değerlendirip bu konularda görev bilincimizi kendimize ve bayramlaştığımız insanlara hatırlatmamız gerekiyor. Maddi ve manevi zulümlerle kafirler tarafından ezilen insanları aziz olması gereken maalesef bugün zelil bir şekilde yaşayan Müslümanları düşünmeli, Onlarla dayanışma içinde olmalı ve kavli ve fiili dualar yollayabilmeliyiz. Aynı zamanda e, onların da bayram yapabilmeleri hiç olmazsa az da olsa sevinebilmeleri için e, maddi yardımlarımızı, e, zekat ve fitrelerimizi e, daha çok işgali bil fiil yaşayan, ilaç bulamayan, yiyecek bulamayan, çok zor şartlarla kafirlerin egemenliği altında inleyen e, Müslümanlara yol, yollamanın, ...bir yolunu bulabilmeliyiz. Her şeyden öncesi... E, ...ve önemlisi sevgili dinleyiciler... ...arefe gecesi ve bayram gün ve geceleri... ...umumi af günleridir. Bu günleri kendimizin... E, ...Rabbimizle alakası yönüyle... ...ibadetlerle geçirmeli... E, ...tövbelerle bayram gün ve gecelerini... E, ...ihya etmeli... ...ve e, affedilmek için... ...bayramları... ...manevi bayramlara da dönüştürecek... Fırsatları yakalamalıdır. İşte bu bayramları bu şekilde Müslümanca değerlendirmeli. Böyle zamanlarda coşan rahmet çeşmesinden yararlanmak için kaplarımızı, sürahilerimizi, testilerimizi nereye tutacağımızı iyi bilmeli. Alıcılarımızı esas alınması gereken yere ayarlamalıyız. En büyük insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kim sevabını Allah'tan ümit ederek Ramazan ve Kurban Bayramı'nın gecelerini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmeyecektir. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif, Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerinin e, imkan nispetinde nafile ibadetlerle de ihya edilmesini, kalplerin ölmemesi için bunun gerekli olduğunu tavsiye eden önemli bir özelliktir. O yüzden bayram gün ve gecelerini tekrar edeyim, Allah'a yakınlaşmaya fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Rabbimizin sayısız nimetlerinin farkında olduğumuzun bir nişanesi olarak şükür dilimize ve yüzümüze bayram günleri daha fazla yansımalıdır. Evet içimiz ağlasa bile tebessüm yüzümüzden eksik olmamalı özellikle bayram günlerinde e, şükrettiğimizi hal dilimizle, beden dilimizle, yüzümüz ve dilimizle de gösterebilmeliyiz. Sevgili dinleyiciler, camiler de bayram yapar bayramları ve bayram sayılan müminlerin haftalık bayram günü olan cuma günleri. Diğer namazlarda onda biri bile dolmayan camiler bu bayramda genleşir. Hala kalbinde küllenmiş iman bulunan insanları da bağrına basmaya, kucağında yer vermeye can atar. Kendisini bunca zamandır hatırlamayanlara e, cami küsüp onları reddetmez. Ama Müslümanım diyenler unutmamalı ki her gün birkaç kez yemeğe ihtiyaç duyduğu gibi günde beş kez manevi gıdalara da ruhumuzun ihtiyacı vardır. O yüzden sadece bayram namazlarında sadece cuma namazlarında ibadet e, gerekli diğer günlerde ibadet etmeden de Müslümanlık olur gibi yanlış bir yaklaşım e, insanımızdan uzaklaşmalı ve sadece bayram veya teravih namazlarında kılınan namazlarla kurtulacağımızı düşünmek yerine, e, her an Allah'ın e, bize sunduğu ikramı bağ, babından ibadetleri, kendi ruhumuzun ihtiyacı, kendi huzurumuzun kaynağı e, ve dünyamız ve ahiretimiz açısından çok önemli e, faydalar içeren, hikmetleri bulunan Allah'a yakınlaşma zamanları olarak değerlendirmeliyiz. Bunun yanında unutmamalıyız ki, Ağacın kökü kururken yapraklarını ıslahla uğraşmak gibidir. Beş vakit namaza önem vermeyip de ihmal ettiği halde beş vakit namazı Ramazanlarda teravih ve bayramdaki bayram namazı içinde bulunmak. Dolayısıyla bunlar fena değildir, elbette güzeldir ama teravih namazı sadece bir sünnet. Bayram namazı da bazı mezheplere göre vacip, bazılarına göre ise sünnettir. Ama tevhid... En önemli farz, farzların da üstünde önemli bir e, Müslümanlığın temeli, esasıdır. Beş vakit namaz da e, tevhidi bir imanın ispatı anlamında büyük bir farzdır. Dolayısıyla teravih namazı, bayram namazı çok daha geri planlarda kalabilecek hususlardır. E, fazilet ve önem kabilinden vurgularsak. O yüzden teravihlerde camilere koşan, bayram namazlarında camileri dolduran insanlar niye? Diğer beş vakit namazlarda da e, aynı hassasiyeti göstermiyorlar ve Rabbine kullukta e, gafil oluyorlar. Bunları kendi kendilerine değerlendirmeleri gerekir. Eğer Allah'ın emrinden dolayı yapıyorlarsa, Allah'ın emri teravih namazı ve bayram namazıyla mı sınırlıdır? Hatta onlar ne kadar önemli emirlerdir? Ama beş vakit namaz ve ondan da önemlisi tevhidi ilkeler, imani esaslar ne kadar önemlidir? Müslümanlar bunları bilmiyorlarsa sormalı, öğrenmeleri, okumaları... E, ...biliyorlarsa mutlaka... ...yerine getirmeleri gerekir. E, evet sevgili dinleyiciler... ...İslam ağacının kökü imandır... ...tevhidi ilkelerdir demeye çalışıyorum. Allah'a isyan sayılan... ...tüm davranışlardan, haramlardan... ...kaçmak ve farzları... ...yerine getirmektir İslam ağacının... ...kökü. Bununla birlikte... ...Müslüman da cami gibi... ...toplayan, çağıran olmalıdır. Bildiğiniz gibi cami kelimesi... ...toplayan anlamındadır. E, uzaklaştıran değil... O yüzden cumadan cumaya, bayramdan bayrama alnı secdeye diyen camiye gelenler cemaatin misafiri sayılmalıdır. Onlara ihsan ve ikram edilmelidir hatta. Onlardan para istemek yerine onlara müminler güçlenip bir araya e, imkanlarını toplayarak e, misafir konumunda sadece bayramdan bayrama, cumadan cumaya, camilere veya ibadete koşanlara broşur, kitap hediye etmeli, maddi ve manevi ikramlarda bulunmaları gerekir. Gel gör ki yardım edilmesi gerekenlerden bayramlarda, cumalarda yardım istenir. Caminin gideri için kırkta bir camiye nasılsa gelmiş insanlardan efendim, veren elin alan elden daha üstün konumunda olacağı, Yargısı değerlendirilmeden doktorun görevini ihmalinden dolayı hastanın doktoru tedavi etmesi beklenilir. Kendisine yardım edilmesi gereken kırkta bir e, misafir olarak camiye gelen bayram Müslümanları ne yapılmalı? Daha onlara yardım edilmesi, e, onlara İkram ve ihsan edilmesi gerekirken onlardan yardım istenilir. Bu da Müslümanların tuhaf ve e, acınacak konumlarından bir tanesi olarak gözükmektedir. Sevgili dinleyiciler, Irak ve Filistin baş, başta olmak üzere dünyanın nice yerlerinde Müslüman kanı akıyor. İnsanımıza maddi ve manevi her çeşit zulümler uygulanıyor. İslam dışı ortam ve yapılar kişileri Allah'tan koparmaya ve insanları dünyevileştirmeye çabalıyor. Çocuklarımız belki onları çok fazla sevdiğimizi iddia eden biz anne ve babalar tarafından onların ahiretleri katlediliyor, ahiretleri mahvediliyor. Dünyada belirli bir imkana kavuşsun diye değerlendirilip hakkıyla İslami esaslar öğretilmediği, yaşamaları için her türlü imkanlar seferber edilmediği için Ebu Cehiller'in yaptığından çok daha fena bir şekilde dünyaları değil ama ahiretleri mahvedilecek şekilde katlediliyor. Dolayısıyla bütün bunlar bize rağmen uygulanıyor iken, bardağın dolu kısmını gösteren bayramlar da olmasa, belki teselli kaynaklarımız iyice kuruyacaktır. Ama bütün bunlar olurken, bayramları nasıl, hangi bir ruh içerisinde değerlendirmemiz gerektiğini tekrar hatırlamalı ve esas görevlerimiz olan evlatlarımıza, ve Allah'ın bize yüklediği diğer emanetlere ihanet etmemek, hakkıyla o emanetleri yerine getirmek için kendimizi ve ehlimizi ateşten koruyacak güzelliklere bu bayramlarda daha fazla yaklaşmalı. Ve kendimizi affettirecek güzel hesaplar, planlar, tövbeler, güzel değişimler içinde olmalıyız. Sevgili dinleyiciler, bayram boyunca Allah'ı zikir, tefekkür, ona kulluk sıla Rahim gibi e, hususlar e, bizim tekrar bireyselleşen, e, materyalistleşen, e, çıkarcı ve bencil hale gelen anlayışlarımızı yerine getirmek için, bizi tamir etmek için, fıtratımızın bozulan özelliklerini yeniden ihya etmek için e, büyük bir fırsat olmalıdırlar. Yani sadece bayramlarda yakınlarımızı e, hatırlayıp e, onlarla ilişki kurmak, ziyaret etmek değil, bayramlar vesilesiyle kopan, soğuyan ilişkilerimizi yeniden olması gereken hale getirmeye gayret etmeliyiz. Ramazanlarda ibadete, camiye, namaza, nafileye, oruca alışan insanımız, Ramazan bitince artık e, namazla, nafile ibadetlerle, oruçla ibadetlerini, e, e, ilişkilerini bırakıp e, sadece Ramazandan Ramazan'a Allah'ın e, kulu olduğunu e, gösteren eksik ve yanlış bir tavırla hayatlarını sürdürmemeli. E, Ramazandan sonra da Allah'ın beş vakit farzı e, emrettiğini, nafile ibadetlerle onlara, Allah'a yakınlaşmamız gerektiğini, e, fakirlerle ve insanlarla ilişkilerimizi yine infak içerisinde, ölçüleri içerisinde sürdürmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Yani Hristiyanların hafta sonu e, Hristiyanı olduğu, ibadeti sadece hafta sonu bir pazara Yönelttikleri gibi biz de sadece Cuma'dan Cuma'ya, sadece Ramazan'dan Ramazan'a Allah'ın kulu olduğumuzu, o zamanlar Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini, onun dışında başka tanrılara, başka sahte mabutlara yönelip onları memnun etmeye çalışmamızın e, İslami olmadığını, doğru olmadığını değerlendirmeliyiz. Evet, e, bayramlarda e, misafirlerine bilmem aramızda içki ikram eden kimse herhalde çıkmaz ama gayrimeşru kadın erkek birbirlerinin namahremi oldukları halde tokalaşmaları ya da nikah düşece halde kadın erkek birbirlerinin ellerini öpmeleri, namahrem kız ve kadınların güzel çekici elbiseleriyle yabancı erkeklerle bayramlaşmaları elbette sakınılması gereken hususlardan biridir. Bunu da hatırlatmış olayım. Bayramda sevaba girecekken, Düşünmediğimiz halde belki yanlış adetlerin neticesi olarak günahlara e, gönlümüzü açmış olabiliriz. O yüzden bayramlaşırken de e, klasik örfümüzü, adetimizi İslam'a ters olmadığı müddetçe koruyabiliriz. Ama İslam'a ters e, uygular, uygulamalar varsa yani her yaşlının elinin öpülmesi, kadın erkek gerekir gibi bir davranışlar e, ve gayrimeşru e, ilişkiler söz konusuysa bunları ne yapmalı? ...ayıklamalı ve Kur'an ve sünnet terazisinde doğru olan kabul edilecek özellikleri yapıp diğerlerini atmalıyız. Bayram boyunca Allah'ı e, tekrar edelim daha fazla hatırımıza getirmeli ve Müslümanlara karşı görevlerimizi de tekrar devam etmeyi düşünerek hayatımıza yeniden geçirmeye çalışmalıyız. Büyüklerin ayağına dostların evine gitmeli, çocukları sevindirmeli, muhtaçları, fakirleri, yetim ve dulları sadakayı fıtırlarımızla ve Ramazan'a yönelik yaptığımız e, infaklarla ve çoğunlukla Ramazan'a bıraktığımız zekatlarla o insanlara karşı görevlerimizi özellikle de savaş şartlarında ezilen Filistin ve Irak'taki Müslümanları e, maddi Yardımlarımızla da desteklemenin e, bir yolunu bulmalıyız. Hediyeleşmek, ikramda bulunmak, küsleri barıştırmak, küssek kendimizin barışacağı ve dostlarımızla bağlarımızı güçlendireceğimiz günler olarak değerlendirmeli bu günleri. O yüzden bayramların birer fırsat olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Mazlumlara dua etmeye, yardım etmeye gayret edelim. Kendimizi İslami noktalarda değiştirmeden Allah toplumumuzu çevremizi değiştirmeyeceğini bilelim. Önce evimize, işimize, çoluk çocuğumuza, dinimizin ilkelerini hakim kılma gayreti olarak görevlerimizi yeniden yerine getirmeye çalışalım. Bayramların kendimize gelmek için, toplumumuzla ilgili, Rabbimizle ilgili görevlerimizi hatırlamak için önemli günler olduğunu değerlendirelim. Zulüm altında, işgal altında bulunan Müslümanlara hiç değilse, Dualarımızla, gönüllerimizde ayıracağımız yerlerle onlara yakınlaşalım, onlara yardım etmeye gayret edelim sevgili dinleyiciler. E, bu e, tavsiyelerle e, inşallah bayramla alakalı güzelliklere vesile olmak ve bayramı bu tür e, yer yer karmaşık duygular içerisinde değerlendirmek yönüyle işte bir bayramı daha e, yaşıyoruz, yaşayacağız. E, kim bilir kaç tane bayramımız kaldı yaşayacak Esas bayramımız inşallah Rabbimize kavuştuğumuz, cennete ve sonsuz nimetlere ulaştığımız günler olacaktır. Bugün de yaşadığımız çevrede de, dünya coğrafyasında da maalesef Müslümanların gerçek bayram yapma e, konumları söz konusu değildir. İşte gerçek bayramlar olan Allah'a ve O'nun ebedi nimetlerine kavuşacağımız ve dünyada da Allah'ın hükmünün tatbik edildiği gerçek bayramlara ulaşmak temennisiyle hak edenlerin bayramları mübarek olsun. Hepimiz bayramlara da, güzelliklere de hak edecek özelliklere kavuşturması için Rabbimiz hepimize yardım ve inayet lütfetsin. Hepinize hayırlar, güzellikler, dünyevi ve uhrevi haseneler temenni eder. E, bayramların hepimiz için uyanışa, dirilişe, canlanışa, Allah'a kulluk konusunda görevlerimizi kuşanışa, vesile olmasını temenni eder. Şimdiden bayramlarınızı tebrik ederim sevgili dinleyicilerim.